463. Konu Hazreti Ayşe'nin Beni Mustalık Seferine Katılması, Hz. Ayşe şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber bir sefere çıktığında kadınları arasında kura çekerdi, hangisinin kurası çıkarsa onu beraberinde götürürdü, beni mustalık gezvesi olduğunda yine kadınları arasında kura çekti, bu sefer kura bana çıktı, Hazreti Peygamber beni beraberinde sefere götürdü, kadınlar o zaman ancak ölmeyecek kadar yerlerdi, şişmanlamazlardı, ağırlaşmazlardı, ben devemin sırtına bindirildiğim zaman hevdecimde oturuyordum, sonra devemi iplemekle görevli oluyordum olan kişiler geliyor, beni alıyor ve hevdecin altını tutarak kaldırıyorlar, devenin sırtına koyup iplerle bağlıyorlardı, sonra devenin başını tutarak çekiyorlardı, Hazreti Peygamber seferini bitirdikten sonra dönüş emrini verdi, geldik, Medine'nin yakınında bir yerde konakladık, gecenin bir kısmını orada geçirdik, sonra tekrar hareket emrini verdi, ben de ihtiyacımı def etmek için çıktım, boynumda Yemen'den getirtilen bir gerdanlık vardı, İşim bittikten sonra gerdanlık boynumdan koptu, fakat bunu bilmiyordum, hevdecin yanına vardığımda boynumdaki gerdanlığı aradım, bulamadım, halk da hareket etmeye başlamıştı, daha önce gittiğim yere tekrar giderek onu aradım ve buldum, devemi yükleyenler ben hevdecin içinde değilken hevdeci deveye yüklemişler, ben zayıf bir kadın olduğum için hevdecin içinde olmadığımı fark edememişler, deveyi çekip götürmüşler, ben ordugaha geldim, baktım ki orada hiç kimse kalmamış, böylece cibabıma sarıldım, sonra uzandım, biliyordum ki, beni hevdecin, decin içinde bulamayınca geri dönecekler, vallahi, ben orada daha yeni uzanmışken baktım ki, Saffan bin Muattal Es Süleymi arkadan geliyor, bu zat bir takım ihtiyaçları için ordudan geri kalmıştı, halkla beraber konaklamamıştı, benim karaltımı görünce yönelip yanıma geldi, örtünme emri gelmeden önce beni tanıyordu, biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz, bu peygamberin hanımıdır, dedi, ben de elbiseme bürünmüş bir haldeydim, bana, Allah sana merhamet etsin, seni geride bıraktıran nedir, diye sordu, ben onunla konuşmadım, sonra deveyi bana yaklaştırdı, deveye binmemi söyledi, kendisi de uzaklaştı, deveye bindim, o da devenin başından tuttu, süratle orduya yetişmek istedi, ve en olsun biz orduya yetiştik, sabaha kadar da kimse beni aramamıştı, halk konaklamıştı, istirahate çekildiklerinde, devenin başını çekerek, beni orduya getirmişti, işte o zaman halk söylediklerini söyledi, iftira ehli ve ordu çalkalandı, yemin ederim ki, ben bu hadiseden hiçbir şeyi o zaman bilmiyordum, sonra Medine'ye geldim, az bir zaman sonra şiddetli bir şekilde hastalandım ve bana hadiseden hiçbir şey yetişmiyordu, hadise Hazreti Peygamber'e, anneme ve babama ulaştırılmıştı, onlar bana ne az ve ne de çok hiçbir şey söylemiyordu, ancak ben Hazreti Peygamber'in bana karşı olan bazı lütuflarından ötürü durumumda şüpheye düştüm, ben daha önce hasta düştüğümde bana merhamet eder, lütufkar olurdu, fakat bu sefer bana bunu göstermedi, bu beni bir Biraz şüpheye düşürmüştü, benim yanıma girdiğinde annem bana bakıyordu, sizin kızınız nasıldır, diye soruyor ve başka bir şey de söylemiyordu, bu ilgisizlikten canım sıkıldı ve, ey Allah'ın Resulü, bana izin ver de annemin evine gideyim, annem bana baksın, dedim, o da, gidebilirsin, dedi, ben annemin yanına vardım, fakat yine de hadiseden haberdar değildim, ta ki 20 küsur gün sonra biraz iyileştim, biz Arap bir kavim olduğumuz için evlerimizde tuvaletler yoktu, Acemlerin evlerinde olan tuvaletler Tovaletlerden, koku yapar diye nefret ederdik, biz geceleri sahraya çıkar defi hasıt yapardık.